Ve azabillahi min Şeytanir rajim. Bismillahi r-Rahmani r Ve nasla'inuhu ve nasla'firu. Ve naso'bilillahi min şorur en ve min syyata malina. Men yehtihi Allahu falamudillaleh ve men yudlil falahadilleh. Ve işhedu inna ilahi illallah wahtehu la sharikileh. Ve işhedu inna Muhammedan abduhu ve rasuluhu. Amma kitabullah ve hayral hediye etti Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerral umuri muhtesatuha ve kulle mutesetten bid'a ve kulle bil'atin zalale ve kulle dalaletin finnar Bizden olmayanlar şerhinde bize karşı silah taşıyan bizden değildir başındayız cihat kitabında İbn Ömer radıyallanından gelen rivayette Nebi Aleyhisselam şöyle buyurmuştur Bize karşı silah taşıyan bizden değildir Bu lafızla Ebu Musa, Ebu Ureyre, İbn-i i̇bn Abbas, Aişe ve Enes radıyallahu anhum mecmainden de bu hadis rivayet edilmiştir. Burada men hamele aleyne silah ifadesiyle geliyor. i̇bn Ömer radıyallanmadan gelen diğer rivayette lafzı men selles silahe ala ümmeti, ümmetime karşı silah çeken ümmetimden değildir lafzıyla gelmiştir. Ebu Musa radıyallahu anh'den gelen rivayette de ''Veyse minna men şehere silahe aleyna'' Yani bize karşı silah gösteren. Yani silah çeken, teşhir etmek oradan gelir şehere. <gülüyor> bize silah gösteren bizden değildir. Yine bu lafızla Ebu Hureyre, Amr bin Avf ve İbn Ömer radıyallahu anh'den de rivayet edilmiştir. Yine Ömer bin Hattab radıyallahu anh'den mevkuf olarak geliyor bu hadis. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den gelen e, diğer bir lafız şu şekilde. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam buyurdu ki, bize karşı silah taşıyan bizden değildir. Bizi aldatan bizden değildir. Selene bin Ekvar radiyallahu anh'den de yine bize karşı kılıç çeken bizden değildir. Lafzıyla gelmiştir. Bunlar mütevatir rivayetlerdir. Yani Ümmete karşı silah çeken, yani ilk olarak bu işi ilk başlatan kişi kast ediliyor burada. Ee, Müslümanlara karşı yol gözcülüğü yapan ve gece baskını yapan bizden değildir. Bu da buna bağlı e, bir mesele. Abdullah bin Amr radıyallahu anhadan gelen rivayette Nebi aleyhisselatü vesselam, bize karşı silah taşıyan ve bize karşı yol gözcülüğü yapan bizden değildir. Yani Müslümanların aleyhine çalışan kişi bizden değildir. Bunu Müslim Estağfurullah Ahmet Abdülrezzak Ebu Labbas el Asam cüzünde ve İmam Malik Müdevben'de rivayet etmiştir. Ebu Hürer'e radıyallahu anh'den rivayette bize gece saldıran bizden değildir. Lafsıyla gelmiştir. Men remana billeyl Rema atmak demek. Yani o ok atmak. İşte bugünkü modern tabirle silah, mermi atmak. E, aynı şeyi kapsar. Gece bize atış yapan bizden değildir. Aynısını burayı da Abdullah bin Cafer ve İbn Abbas radiyallahu da rivayet etmiştir. Bu rivayetler birbirini destekler, Hasen derecesine çıkar. Ee, İbn Abbas radiyallahu gelen rivayetin isnadı da ayrıca Hasen'dir. Müslümanlar aleyhine casluk yapanlar bizden değildir. Allah Azze ve Celle Ali İmran suresi 118. ayetinde Ey iman edenler kendi dışınızdakileri sırdaş edinmeyin. Bir tane ifadesi geçiyor. Yani gizli sırları veren bir sırdaş edinmeyin. Yakın dost edinmeyin. Çünkü onlar size fenalık etmekten asla geri durmazlar. Hep sıkıntıya düşmenizi isterler. Gerçekten kin ve düşmanlıkları ağızlarından belli olmaktadır. Yani ağızlarından dökülen sözlerinden belli olmaktadır. Kalplerinde sakladıkları düşmanlıkları ise daha büyüktür. Eğer düşünüp anlıyorsanız... Ayetlerini size açıklamış bulunuyoruz. Münafıkların Müslümanlara ait haberleri taşıdıkları sahabe tarafından biliniyordu. Bunun en açık örneği hatıb bin Ebi Belta kıssasıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem halkı ahdi bozduğu için Mekke'yi fethetmeye niyetlenmişti. Müslümanlar düşmana karşı hazırlık yaptığı zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım haberimizi onlardan sakla diye dua etti. Hatıb, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gaza niyetini bildiren bir mektup yazarak Kureyşli bir kadın Mekke halkına gönderdi. Allah Resulü'nü bundan haberdar etmişti. Yani vahiy ile haberdar etmişti. Bunun üzerine kadının peşinden bir grup sahabe göndererek mektubu getirtti. Ali radiyallahu anh anlatıyor. Nebi aleyhissalatü vesselam beni, Zübeyri ve Miktad'ı gönderip şöyle buyurdu. Haydi gidin. Ravdat-ı Hah adlı mevkiye. Yani Hah bahçesinden mevkiye vardığınızda bir kadın göreceksiniz. Onda bir mektup var. Elinden onu alın getirin. Bu sünnetin vahiy kaynaklı olduğuna delildir bu rivayette yine. Yani bu haber Kur'an-ı Kerim'de geçmez. Kur'an dışında haberdar edilmiştir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu emir üzerine yola revan olduk. Atlarımızı koşturarak kadına ralda da yetiştik ve dedik ki, haydi mektubu çıkar. Kadın bende mektup falan yoktur deyince şöyle dedik. Ya mektubu çıkartıp verirsin ya da elbiselerini soyup mektubu biz senden zorla alırız. Bunun üzerine kadın mektubu saç bağından çıkartıp verdi. Onu hemen alıp Nebi Aleyhissatü vesselama götürdük. İçerisinde şunlar yazılıydı. Hatıp bir nebi Berta'dan Mekke'deki müşriklere, müşriklerden bir takım insanlara. Bu mektubu Nebi Aleyhissatü vesselama savaş hazırlığıyla ilgili bazı işlerini müşriklere bildiriyordu. Allah Resulü Aleyhissatü vesselam ey hatıp bu nedir dedi. O da ey alan Resulü bana kızmak acele etme, sana anlatayım. Biliyorsunuz ki ben Kureş arasında akrabası olmayan biriyim. Kendilerinden de değilim, yabancıyım. Seninle bulunan muhacirlerin de orada akrabaları vardır ki onların malları ve ailelerini korurlar. Fakat benim malımı ve ailemi orada koruyacak kimsem yoktur. Onun için onlardan dost edinmek istedim. Yoksa bu işi ben kafir olduğum ya da dinimden döndüğümden ya da İslam'la müşerref olduktan sonra haşa küfre rıza gösterildiğinden dolayı yapmış değilim. Böyle bir şey aklımdan bile geçirmiş değilim. Bunun üzerine şöyle buyurdu. Bakınız bu adam size doğruyu söyledi. Ömer radıyallahu anh fırlayıp dedi ki beni bırak bırak. Bu münafın boynunu uğrayım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o Bedir'de bulunmuştur. Ne biliyorsun? Belki Allah Bedir ehline olup da şöyle buyurmuştur. İstediğinizi yapın, sizi bağışlarım. Bunun üzerine Allah Teala şu ayeti indirdi. Ey iman edenler, benim de sizin de düşmanınız olan kimseleri dostlar edinmeyin. Mümtehne suresi ilk ayet. Bunu ve Müslim rivayet etmişlerdir. Bu kıssada delil olan kısım, Ömer radiyallahu anh'ın Müslümanların aleyhinde müşriklere haber yollayan kimse hakkında münafık ithamında bulunmasıdır. Yani fiilin zahiri bunu gösterdiğinden doğayı bunu söylemiştir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da bu ithama karşı çıkmamış da yani Ömer radiyallahu anh'ın ithamının haksız olduğundan dolayı değil de hatıbın durumunun daha farklı olduğundan dolayı bunu düzeltmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle bir fiilin nifakla entelenmesine karşı çıkmamıştır. Lakin fiil ile fail arasında ayrım yaparak Hatip radıyallahu anh'ın bunu küfürden dolayı yapmadığını açıklamıştır. Alimler buradan casum hükmünün öldürülmek olduğunu, çünkü casum münafık olduğu hükmünü çıkarmışlardır. Allah'ın düşmanları hesabına casluk yalnızca haberleşme cihazlarıyla yapılan bir şey değildir. Şüphesiz bu ondan daha kapsamlı bir şeydir. Buna Müslümanların içtimai, iktisadi ve diğer hayatlarına zarar verecek haberleri taşımak da dahildir. Müslüman toplum hakkında küçük bir ayrıntının nakledilmesi, müşriklerin Müslümanların durumu hakkında bilgi sahibi olarak zayıf noktaları öğrenmelerini, böylece tahribatlarını kolaylaştıracaktır. Onların haber taşınmasında elleri vardır ve onlar düşmanın Müslümanlar arasında fesatçılık yapmasına hizmet ederler. Kuvvetimizin zayıflığını ve çaresizliğimizi Allah'a arz ediyoruz. Bugünkü modern şekilleri bu casusluğun bir nevi Facebook, Twitter gibi kanallardır. Yani burada e, cihana, aleme yayın yapılmakta. Müslümanlar hiç çekinmeden özel hallerini, yani Müslümanların sırlarını veya alemi şeylerini, her türlü şeylerini paylaşmaktalar. Yine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyorlar. E, Mus'haf ile düşman topraklarına sefer yapılmasını yasakladığı halde bugün pek çok internet sayfasına Kur'an yayınlandığını görürüz. Yani Mus'haf yayınlanır. Bunlar caiz olmayan şeylerdir. Yani bunu kafirler de rahatlıkla ellerine geçirip e, istediklerini yapabiliyorlar. Atıcılığı öğrendikten sonra terk eden bizden değildir. Abdurrahman bin Şemmase şöyle anlatıyor. Fukaymellahmi Ukbe bin Amir radiyallahu anh'a dedi ki Şu iki hedef arasında gidip geliyorsun Halbuki sen yaşlandın ve bu sana meşakkat veriyor Ukbe radiyallahu dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden işittiğim şu söz olmasaydı bunu yapmazdım Ravilerden Haris bin Yakup Dedi ki İbn-i o nedir dedim Şöyle dedi Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu Atıcılığı öğrenip de sonradan terk eden Bizden değildir Diğer lafzında isyan etmiştir şeklindedir. Yani atıcılığı, silahı, cihatla ilgili bu ilimleri öğrenip de sonra terk eden, unutan, yani unutuncaya kadar terk eden bizden değildir. Burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cihat için hazırlığa ne kadar e, önem verdiği görülüyor. Müslüman olduğunu söyleyen birini haksız yere öldüren bizden değildir. Allah Teala Nisa 93. ayetinde kim bir mümini kasten öldürürse onun cezası içinde devamlı kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap ve lanet etmiş ve büyük bir azap <gülüyor> hazırlamıştır. Yine Maide 32. ayetinde sebepsiz yere adam öldürmenin yahut yeryüzünde fesat çıkarmanın karşılığı olmaksızın kim bir kimseyi öldürürse o insanları topluca öldürmüş gibidir. Yani bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam şöyle buyurmuştur. Müminlerin kanları eşittir. Onlardan en aşağı görülen biri bile düşmana eman verebilir, kafire karşılık mümin öldürülmez. Anlaşma yapılan kimse de ahdine vefa gösterdiği sürece öldürülmez. Her kim bir suç işlerse kendi aleyhine işlemiş olur. Her kim bir suç işler veya suçluyu koruyacak olursa Allah'ın, meleklerine bütün insanların laneti onun üzerine olur. Bunu Beyhaki marifede, Taha-ı sahip isnaflar rivayet etmişlerdir. Ukbe bin Malik radiyallahu anh'den Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir seriye göndermişti. Bunlar bir kavme baskın düzenlediler. O kavimden bir adam tek başına kaçıp gidince seriyeden beraberinde kınından sıyrılmış bir kılıcı bulunan bir adam arkasından gitti. Tek başına kaçan kişi ben Müslümanım dedi. Ancak onu takip eden adam bunu düşünmeden onu öldürdü. Bu olay Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ulaşınca ağır sözler söyledi. Bu sözler öldüren kişiye ulaştı. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbe verirken o öldüren kişi, Ey Allah'ın Resulü, o söylediği sözü ancak ölümden kurtulmak için söylemişti dediği halde, Allah Resulü aleyhisselatü ve vesselam o kişiden ve kendisine doğruduran diğer insanlardan yüzünü başka tarafa çevirdi ve hutbesine devam etti. Adam ikinci ve üçüncü defa aynı mazeretiyle sürdü. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem her defasına yüz çevirdi. Diğer rivayette şöyle buyurdu. Şimdi bir adam nasıl oluyor da ben Müslümanım diyen birisini öldürebiliyor? Katil olan dedi ki, ey Allah'ın Resulü, o bunu ancak ölümden kurtulmak için söylemişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun söylediğinden hoşlanmayarak yüzünü başka tarafa çevirdi ve şöyle buyurdu. Bir Müslümanı öldürenden Allah yüz çevirmiştir. Bir Müslümanı öldürenden Allah yüz çevirmiştir. Bunu İbn-i İbban, Hakim, Ahmet bin Nabel, İbn-i Ebi Şeybe, Ebu Yala ve Taberani, Sahip-i rivayet etmişlerdir. Yani Kişinin ölümden kurtulmak için veya Müslümanlardan gelecek bir kötülükten kurtulmak için veya Müslümanlardan umduğu bir menfaat sebebiyle ben Müslümanlardanım, ben Müslümanım demesi halinde onun kanının koruma altına gireceğini gösteren rivayetlerden birisidir bu. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle rivayet ediyor. Nebi aleyhisselatü Vesselam a, hangi günah Allah katında daha büyüktür diye sordum. Şöyle buyurdu. Senin yaratmış olduğu halde Allah'a denk edinmendir. ''Son hangisi?'' dedim. ''Yemeğine ortak olur korkusuyla çocuğunu öldürmendir.'' buyurdu. Sonra hangisi diye sordum. ''Komşunun hanımıyla zina etmendir.'' buyurdu. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Burada e, ''Yemeğine ortak olur korkusuyla çocuğunu öldürmen.'' yani e, düşük yaptırma veya küçük yaşta doğar doğmaz öldürme bunların hepsi buna dahildir. Bunu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Allah'a ortak koşmaktan sonra gelen bir günah olarak zikrediyor. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. İki Müslüman kılıçlarıyla karşılaştıkları zaman, ölen de öldüren de cehennemdedir. E Allah'ın Resulü öldüreni anladık. Yani onun cehennemde oluşu açık ortada. Peki, ölen neden ateşte? Çünkü o da kardeşini öldürmeye çalıştı, buyurdu. Bukhari ve Müslüm zirade etmişlerdir. Yani... Bu hadisten anlaşıldığına göre iki Müslüman birbirlerini öldürmek kastıyla yani Müslüman bulundukları halde bir hak karşılığı olmaksızın kısas gibi veya yeryüzünde fesat çıkarma gibi veya şer'i olarak bunu hak etmesi gibi durumlar haricinde iki taraftan iki Müslüman karşılaştığında birbirini öldürmeye çalışında öldüren de ölen de ateştedir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. <gülüyor> Nitekim her hadiselerinin başlamasını bildiren hadislerde de yani ümmet arasında kılıcın girip de işte gruplara ayrılıp bu grupların birbirlerini öldürmesiyle ilgili durumları haber verdiğinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öldürülenleri de ateştedir buyuruyor. İşte bu sebepten. Çünkü öldürülen de öldürüleneyi öldürmeye kastetmişti. Mazlumen öldürülenler bunun haricinde demek yani böyle bir niyeti, böyle bir kastı olmaksızın mazlumen öldürülmüşse, bu bunun dışındadır. Ama Müslümanlardan iki grup veya iki kişi, fert veya grup halinde birbirlerini öldürmek kasıyla karşı karşıya gelirlerse, ölen de öldüren de ateştedir. Bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği hüküm. i̇bn Ömer radyalanmadan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu, ''Kişi haram bir kana bulaşmadıkça dininde ferahlık üzere devam eder.'' Bunu Bukhari rivayet etmiştir. Yine şöyle buyurmuştur. Benden sonra birbirlerinizin boynunu vuracak kafirlere dönüşmeyin. Bunda Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Bu uzunca e, hadisin devamı. Burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Müslümanların haklarını e, bildiriyor. Ey Allah'ın kulları, Allah'ın kardeş kulları olun. Allah'ın nitelediği gibi. Yani müminler birbirinin kardeşidir ayetini kastediyor. Allah'ın kardeşleri, kardeş kulları olun, sakın benden sonra birbirinin boynuna vuran kafirlere dönüşmeyin buyuruyor. Evet. Buradaki küfrü efendim? Yani çeşitli yerlerde söylüyor bunu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani bu defaatle ümmetine tekrar ettiği şehir demirsi. Buradaki küfür büyük küfür değil. Çünkü şey hadisine geçtiği gibi i̇bn Amr ve İbn-i gelen işte Müslümana söylemek fasıklık, onu öldürmek küfürdür. Hadisinde geçtiği gibi. Ee, müminlerden iki taife birbiriyle savaşacak olursa zulmeden tarafla hakka dönünce kadar savaşın. Ayeti iki tarafı da mümin olarak nitelemekte. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Hasen radiyallahu hakkında benim bu oğlum Seyyid'dir, Efendidir. Müminlerden iki taifeyi barıştıracaktır buyuruyor. Yani birbiriyle savaşan Ali ve Muaviye radiyallahu taraflarının her ikisine de e, mümin tabirini kullanmıştır Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. O halde buradaki kastedilen kişi dinden çıkaran küfür değil de e, nimete nankörlük manasındaki küfürdür. Bu nimette Allah Azze ve Celle, Ali İmran suresinde sizler ateş çukurun bir ateş çukurun etrafında birbirlerine kin tutan, düşman olan kişileriydiniz de Allah'ın nimeti sayesinde kardeş olmuştunuz. Ayetinde bilirilen nimete nankörlüktür bu. Yani Allah Azze ve Celle Resulü ile rahmete kavuşturmuştur bu ümmeti. Daha öncesinde aralarında kan davaları bulunan sahabeler sırf İslam nimeti sayesinde birbirlerinin kardeşleri olmuşlardı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu konuda onları birleştirmişti. Resul büyük bir nimet olmuştu. Yani onun vesilesiyle Allah rahmetini ümmet arasında yaymıştı. İşte bu rahmeti azap ile değiştirmeyin bu nimete karşından körlük ederek küfranı nimete düşmeyin manasındadır. Ee, yine İbn-i Mesud radiyallahu anh'den gelen rivayette Nebi Aleyhisselatü Vesselam, kıyamet günde insanlar arasında ilk görülecek dava dökülen kanlar hususunda olacaktır, buyurmuştur. Yani ölen, öldüren, katil, kimsenin hesabının e, görülmesi hakkında. i̇bn Hacer diyor ki, bunun anlamı ilk görülecek davaların kanlar hakkında olmasıdır. Veya takdiri şöyle olabilir. İlk olarak kan davalarının görülmesi emredilir. Evet, bunda Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Berabin Azib radıyallahu anh'ten Allah Resulü buyurdu ki, muhakkak ki dünyanın son bulması Allah katında bir müminin haksız yere öldürülmesinden daha hafiftir. İbn-i Mace sahip bir rivayet etmiştir. El-Esbani'nin rivayetinde şu ziyade var. Şayet göklerinde ve yerinde bulunanlar bir müminin kanını dökmede iştirak etseler Allah hepsini cehenneme atar. Evet. İbn-i Ömer radiyalanmadan Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Elbette dünyanın son bulması Allah'a göre Müslüman kimsenin öldürülmesinden daha hafiftir. Bundan Nesai-i Tirmizi sahip iznatla rivayet ediyorlar. İbn-i Ömer şöyle anlatıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü vesamı Kabe'yi tavaf ederken gördüm şöyle diyordu. Ne güzelsin ve kokun ne kadar hoş, ne büyüksün ve hürmetin ne kadar da yücedir. Muhammed'in nefsini elinde tutana yemin ederim ki Allah katından müminin, malının, kanının ve onun hakkında yalnız iyilik düşünmenin hürmeti senin hürmetinden daha büyüktür. Yani Kabe'nin hürmetinden daha büyüktür. Bunu İbn-i Mace rivayet etmiş, Şeyh Elba'yın silsetü sayhada sayh olduğunu belirtiyor. Ebu Derda radıyallahu anh tengen rivayette Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. ''Allah dilerse her günah bağışlar. Ancak müşrik olarak ölen veya bir mümini kasten öldüren hariç.'' Bunu da hakim sahibi isnatta rivayet etmiştir. İbn Abbas radıyallahu birisi ''Ey İbn Abbas, katil için tövbe var mıdır?'' diye sordu. İbn Abbas radıyallahu buna şaşırmış gibi ''Sen ne diyorsun böyle?'' dedi. Adam soruyu tekrar etti. Bunun üzerine iki veya üç defa ''Ne diyorsun böyle?'' dedi i̇bn Abbas radyalama şöyle dedi. Onun tevbesi mi olur? Ben Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğunu işittim. Öldürülen kimse kıyamet gününde boyun damarlarından kan akarak, başı iki elinden birini asılı, diğer eliyle de katilinin yakasından sürükleyerek arşının yanına getirir. Öldürülen kimse alemlerin Rabbine beni bu öldürdü der. Allah katile sen artık bedbaht oldun der ve o kimse cehenneme götürülür. Binaabas ve taberani bunu sahip İbn İsnab'da etmiş, Şeyh Elbani Sayh'a da Sayh olduğunu belirtmiştir. Yani demek istiyor ki İbn-i Abbas radiyallahu adam öldüren kimse, yani öldürdüğü adam artık o öldü, yani davacısı gitti onunla helalleşme gibi bir şey yok. O kimse hakkını almadan, Allah'a davacı olmadan Allah bunun teybesini kabul etmez. Ebu Said radıyallahu anh, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğunu rivayet etti. Cehennemden bir parça çıkar ve konuşarak şöyle der. Bu e, anak ifadesi geçiyor Arapça ifadesine. Cehennemden bir boyun çıkar şeklinde yani bir boyun çıkar cehennemden ve şöyle der. Bugün üç kişiyle görevlendirildim. Her bir zorba. Allah ile beraber başka bir ilah edinen ve haksız olarak bir cana kıyan. Sonra onlara sarılır ve cehennemin alevleri içine atar. Bunu Hasan bin Isnadla Ahmet ibn Bişebi taberani mucamlevsatta rivayet etmişlerdir. Rivayetin e, lafızlarından birisi de işte e, bu üç kişi arasında suret yapan kişi diye geliyor. Cündüb bin Abdullah radıyallahu anh'ten insanın kokuşacak, kokacak, kokuşacak ilk organı karnıdır. Helalden başka bir şey yememeye gücü yeten bunu yapsın. Cennet ile kendisi arasında bir engel oluşmaması için bir avuç kan dökmemeye gücü yeten de bunu yapsın. Demiştir Bukhari rivayet eder bunda. İbn-i Mesud radıyallahu anh'ten Allah Resulü aleyhisselatü vesselam buyurdu ki, Mü'mine söylemek fasıklık, onu öldürmek küfürdür. Bukhari ve Müslim rivayet ederler. Es-Sana'ni, onu öldürmek küfürdür ifadesi hakkında şöyle der. Müslümanı haksız yere öldürmenin küfür olduğuna delalet etmektedir. Müslümanı öldürmeyi helal sayan veya Müslüman olduğu için onu öldüren kimse hakkında zahir olan budur. Ama başka sebeple çarpışmaya gelince, kastedilen inkar küfrü değil, İslam kardeşliği ve iyiliklere karşı körlüğün kastedildiği mecazi küfürdür. İşlenen günah sebebiyle kalpte oluşan hakka karşı körlüğün, kendisini küfre götürebileceği için küfür denilmiştir. Yahut Müslümanı öldüren bir kafirin yaptığı iş gibi bir iş yapma sebebiyle bu isim verilmiştir. Yani fiili kafirlerin fiilidir. Çünkü bir Müslüman ancak kafir öldürür. Müslüman Müslüman neden öldürsün? Yani bu normal değil. İntihar edenler bizden değildir. Cündep bin Abdullah radıyallahu anh'den Nebi Aleyhissatvesam şöyle buyurdu. Sizden öncekiler için de bir adamda yara çıktı. Yara kendisini razı etmeye başlayınca bir bıçak alarak onu yardı. Derken kan dinmedi. Nihayet adam öldü. Bu üzerine Allah Teala kulun canı hakkında beni geçti. Ben de ona cennete haram ettim buyurdu. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Kulum canı hakkında beni geçti ifadesini i̇bn şöyle açıklıyor. Bu ifade zikredilen ölüm hususunda acele etmekten kinayedir. Cennete ona haram ettim ifadesi sürekli cezalandırmanın devam etmesiyle ilgilidir. Çünkü ölüm hususunda acele etmiş, kendi isteğiyle Allah'a isyan ederek kendini öldürmüş, cezası da buna uygun şekilde olmuştur. Buradan anlaşılıyor ki adamın maksadı galip zannına göre faydalı olacağını düşündüğü bir tedavi değil, ölmek idi. Yani tedavi için bunu yapsaydı, kastı intihar olmadığı için durumu bu olmazdı. Yani bir an önce öleyim de kurtulayım bu acıdan diyerek yani intihar maksadıyla bunu yaptı. Ebu Hürer radiyallahu Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Her kim kendisini bir demir parçasıyla öldürürse... Demiri elinde onu karnına saplar bir halde cehennem ateşinde ebedi ve daimi olarak kalacaktır. Her kim kendisini zehir içerek öldürürse o kimse de zehirini cehennem ateşinde ebedi ve daimi kalarak içecektir. Bukhari ve Müslim rivayet etmiştir. Sabit bin Dahak radiyallahu anh Nebi aleyhisselatü vesselam'ı şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Mü'mine lanet etmek onu öldürmek gibidir. Bir mü'mini küfür ile suçlayan onu öldürmüş gibidir. Kim kendisini bir şeyle öldürürse Allah kıyamet gününde ona o şeyle azap eder. Yine bu da bu ve Müslüm'den. Yine bu ve Müslüm'ün ettikleri hadiste Ebu Üreyya Radiyallahu anh Allah Resulü'nden naklediyor aleyhissalatü vesselam'da. Kim kendisini yüksek bir yerden atarak öldürürse o cehennem ateşinde ebedi ve kalıcı olarak kendini yüksekten atmaya devam edecektir. Her kim kendisini zehir içerek öldürürse o kimse de zehrini cehennem ateşinde ebedi ve daimi kalarak içecektir. Her kim kendisini bir demir parçasıyla öldürürse, demiri elinde kendisine saplar bir halde cehennem ateşinde ebedi ve daim olarak kalacaktır. Ebu Kılabe'nin Sabit bin Vahak radiyallahu anh ten sonunda şöyle demiştir. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ağaç altında biat etmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim İslam'dan başka bir din adına yalan yere kasten yemin ederse o kimse dediği gibidir. Yani yalan da olsa ben Müslüman değilim derse. Hristiyanım veya Yahudiyim gibi İslam dışındaki bir dine e, yemin ederse, o kimse dediği gibidir. Yani kafir olayım ki şöyle olsun veya Hristiyan olayım ki bu böyle. Bu ifadeler hep bu kapsamda. Her kim kendini bir şeyle öldürürse Allah cehennem ateşinde o şeyle azap eder. Kim de bir mümini kafirlik ve suçlarsa onu öldürmüş gibidir. Kim kendisini bir şeyle keserse kıyamet günü onunla azap olunur. Bukhari ve Müslim'dedir bu da. Müslim'de şu şekilde geliyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, sizden öncekiler içinde bir adamın yüzünde çıban çıkmıştı. Bu kendisine rahatsızlık verince, sadağından bir ok çıkardı ve onu kazıdı. Kanı dinmedi ve öldü. Rabbiniz şöyle buyurdu, Cennet ona haram kıldım. Seyyil bin Sa'd anten anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müşriklerle karşılaşarak harp etmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem askerinin karargahına, ötekiler de kendi karargahlarına döndükleri vakit Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin asab <gülüyor> arasında bir adam bulunuyordu ki o adam düşman ordusundan ayrılan bir asker görünce peşine düşüyor ve kılıcıyla boynunu vurmadan bırakmıyordu. Bunun üzerine asap bugün bizden hiçbirimiz filan kadar yararlık göstermedi dediler. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam dikkat edin, o adam muhakkak cehennemliktir buyurdu. Bunun üzerine cemaatten bir zat, ben daima onun yanında bulunacağım dedi ve hemen onunla birlikte çıktı. O durdukça bu da duruyor, o hızlandımı mı bu da onunla beraber hızlanıyordu. Derken adam ağır şekilde yaralandı ve çabuk ölmek isteyerek kılıcının kabzasının yere sivri ucunun da iki göğsünün arasına dayadı. Sonra kılıcın üzerine yüklenerek kendini öldürdü. Artık beraberinde giden zat da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna çekerek şahadet ederim ki sen Allah'ın Resulüsün dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne o deyince demin cehennemlik olduğunu söylediğin adam yok mu? Cemaat onun meselesini büyüttüler. Ben de onlara ben için onu takip ederim diyerek onu aramaya çıktım. Nihayet ağır surette yaralandı ve çabuk ölmek isteyerek kılıcının kabzasını yere, sihir ucunda göğsünün arasına dayadı sonra da üzerine yüklenerek kendini öldürdü dedi. O zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şunları söyledi. Hakikatte bazen kişi cehennemlik olduğu halde, gönürde ehli cennetin yaptığını yapar. Bazen de adam cennetlik olduğu halde, insanların gözleri önünde cennetliklerin yaptığını yapar. Bunu Bukhari vermiştim Müslim rivayet etmişlerdir. İntikam alacakları korkusuyla yılanları öldürmeden bırakan bizden değildir. İbn Abbas radıyallahu anh Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Kim intikam alacaklarından korkarak yılanları öldürmeyi terk ederse bizden değildir. Biz onlarla harbe başladığımızdan beri barış yapmadık. Buna Ebu Davud, Ahmet ve Taberani rivayet etmişlerdir. Harp ile kast edilen e, iblisin Havva ve Adem Aleyhisselam'a yılan suretinde gelip e, onları saptırması o şekilde e, işte Meleklerin muhafazasından kurtulup girmesi. Bundan sonra da işte dördünün, yani Adem, Havva, yılan ve iblis dördünün yeryüzüne birbirine düşman olarak inin. Ayette öyle buyruluyor ya, birbirinize düşman olarak inin. Bu düşmanlık kastediliyor. Biz onlarla harbe başladığımızdan beri yılanlarla barış yapmadık. Cinlerin ekserisi yılan şeklinde olurlar. Yani bu konuda pek çok rivayetler var. İşte birbirleri harbeden yılanlar görmüştür e, tabiinden bazıları. E, yani toz duman içerisinde ortalığı katarak bu konuda bazı rivayetler var. E, isnadı sahih olanlar da var bu konuda. Bu cinlerin Esra'lı diye tercüme edilen kitapta da bunların bazısı naklediliyor. Halk arasında eskiden beri işte yılanların öc alacağı şeyi, inancı İşte bu cinlerle bağlantısından olsa gerek. E, bizim buralarda da, e, yani Türkiye topraklarında da yaygın. Demek ki o zamanlarda da bu şey var. Öcalır korkusuyla bırakmayın diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Kim öcalırlar korkusuyla o yılanı öldürmeden bırakırsa bizden değildir. Ayşe radıyallahu her şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ev yılanlarını öldürmeyi yasakladı. Yalnız epter yani kuyruğu kısa olan, ile iki çizgilisi müstesna. Çünkü onlar gözü kör eder ve kadınların karınlarındaki ceninleri düşürtürler. Kim onları öldürmeden terk ederse bizden değildir. Ayşe Radyalina'dan gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Cinler dışında bütün yılanları öldürün. Kuyruksa ve sırtında çizgi olan yılanları öldürün. Zira onlar annelerinin karınlarındaki çocukları öldürür, gözleri kör ederler. Kim onları öldürmezse benden değildir. Bunu İshak bin Rahiye müsnedinde, Ahmet bin Amber, Haris bin Ebi Usame Müsned'in de rivayet ediyorlar. i̇bn Ömer radiyalanmadan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Yılanları öldürün, iki çizgili ve kuyruk kısa olanları da öldürün. Zira onlar gözü kör eder, hamileye düşük yaptırırlar. Kim onları öldürmezse bizden değildir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelen rivayette onlarla yani yılanlarla savaşa başladığımızdan beri barış yapmadık. Kim onlardan birini öldürmeyi korkusundan terk ederse bizden değildir. Bunun da Ebu Davud, Ahmed, Tahavi, Hallal ve Hümeydi sahip iznatta rivayet ediyorlar. İbn Mesud radıyallahu anh'ten o da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden rivayet ediyor. Allah Resulü yılanların öldürülmesini emretti ve kim onların intikamından korkarsa bizden değildir buyurdu. Bunu Nesai, Ebu Davud, Taberani ve başkaları rivayet etmiştir. Osman bin Ebil As radıyallahu anh'den de aynısını Taberani rivayet eder. Hişam bin Zühre'nin azatlısı Ebu Saib'den Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ın evine gittim ve onun namaz kılmakta olduğunu gördüm. Oturup namazını bitirmesini bekledim. Sedirinin altında bir şeyin kıpırtısını işittim ve hemen ona doğru bir baktım. Bir de ne göreyim? Bir yılan. Bunun üzerine hemen ayağa kalktım. Ebu Said sana da ne oluyor öyle dedi. Şurada bir yılan var dedim. Ne yapmak istiyorsun dedi. Onu öldüreceğim dedim. Evinde kendi odasının karşısında bulunan bir odayı göstererek şu odada amcamın oğlu vardı. Hendek savaşı günü ailesine gitmek üzere Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden izin istemişti. Kendisi daha yeni evlenmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ailesinin yanına gitmesi için kendisine izin verdi. Ve ona silahıyla gitmesini emretti. Kendisi evine varınca hanımının evinin kapısının önünde ayakta dikili bir halde buldu. Bunun üzerine kıskançlığı tuttu da süngüsünü karısına çevirdi. Süngünün kendisine çevirdiğini gören kadın acele etme. Eve bir gir de beni dışarıya çıkaran şeyi sen de gör dedi. Aldığı bu cevap üzerine hemen eve girdi. Bir de ne görsün büyük bir yılan. Hemen süngüyü ona sapladı. Sonra yılan Süngün kendisine saplanmış olduğu halde hareket etmekteyken onu süngünün ucunda tekrar çıkardı. Yılan bir ara süngüden kurtulup Hasmanın üzerine saldırdı. Uzun bir boğuşmadan sonra her ikisi de öldüler. Onlardan hangisi yılan mı yoksa adam mı erken öldü bilemiyorum. Bunun üzerine onun kavmi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gelerek, Ey Allah'ın Resulü Allah'a dua et de arkadaşımızı yeniden diriltsin dediler. Nebi aleyhissalatü vesselam da arkadaşınız için istiğfar ediniz, başlama dileğiniz buyurdu. Sonra cinlerden bir topluk Medine'de Müslüman oldular. ''Onlardan birini evinizde gördüğünüz zaman onu üç defa korktunuz. Yani gördüğünüz zaman yılan suretinde gördüğünüz zaman demek. ''Onu öldürmek istediğiniz halde öldürmekten vazgeçip sadece korkutmakla yetindikten sonra yine de size evinizde görünecek olursa üçüncü defaki tehdidinizden sonra onu öldürünüz. Zira o şeytandır.'' buyurdu. Diğer rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. ''Muhakkak ki bu evlerde avamir denilen yılan suretinde cinler vardır.'' Onları gördüğünüz zaman üç defa gitmesini söyleyin. Eğer gitmezse onu öldürün zira o kafirdir. Bunu müslim Ebu Davud, Tirmiz, Nesai ve daha başkaları rivayet ediyorlar. İl-Mesud radiyallahu şöyle demiştir. Gümüşten bir dal gibi bembeyaz, küçük ve ince yılanların dışında tüm yılanları öldürünüz. Gümüşten bir dal gibi ince ve bembeyaz, küçük ve ince yılanların dışında kalan tüm yılanları öldürünüz. Bunu mevkuf olarak Ebu Davud sahibi rivayet ediyor. İbni Teymiye dedi ki, insanı haksız yere öldürmek caiz olmadığı gibi cinleri de haksız yere öldürmek caiz değildir. Zulüm her durumda haramdır. Kafir dahi olsa hiç kimsenin birine zulmetmesi helal olmaz. Cinler farklı şekillere bürünürler. Ev yılanı görüldüğünde bu bir cin olabilir. Ondan üç defa gitmesi istenir. Eğer insanlara yılan şeklinde görünmek suretiyle düşmanlıkta ısrar ederse bundan dolayı öldürülürler. Eman, yani güvence verdiği kimseyi öldüren bizden değildir. Amr bin el Hamik radiyallahu anh'ten, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, herhangi bir mümin, herhangi bir mümine kanı eman verir ve onu öldürürse ben o katilden bereyim. Bunu Hasan İbristan'da Ahmet, i̇bn İbban, Bezzar, Taberani ve Mucem'de İbnül Arabi rivayet ediyorlar. Müslümanı arkadan vuranlar ve suikast yapanlar bizden değildir. Zübeyir bin Avvam radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İman fırsat kollayarak öldürmeyi engelleyen bir bağdır. Mümin kimse öldürmek için fırsat kollamaz. Ahmet İbn Ebi Şeybi Abdülrezzak, Taberani İbn Sakir, Sahip İsnad'da rivayet ediyorlar. Muaviye bin Ebi Süfyan radıyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki İman fırsat kollayarak öldürmeyi engelleyen bir bağdır. Mümin kimse öldürmek için fırsat kollamaz. Bunu yine Ahmet, Hakim, Taberani ve başkaları sahihli gayreyi bir sınatla rivayet ediyorlar. Ebu Hürer radiyallahu anh'den, iman fırsat kollayarak öldürmeyi engelleyen bir bağdır. Mümin kimse öldürmek için fırsat kollamaz. Ve Enes bin Malik radiyallahu anh'den, mümin fırsat kollayıp öldürmez. Muhakkak ki Allah fırsat kollayarak öldürmeyi iman ile bağlamıştır. Yani Müslümanlar böyle arkadan vurmak denir ya, bu asla Müslümanların ahlakından değildir. Anlaşmayı bozanlar bizden değildir. Allah Azze ve Celle Nahil Suresi 92. ayetine mealen şöyle buyurur. Bir ümmetin bir ümmetten sayıca daha çok olması dolayısıyla aranızdaki yeminleri hile kılarak ipini iyice büktükten sonra bozan kadın gibi olmayın. Zira Allah bununla sizi imtihan etmektedir. Kıyamet günde üzerinde ihtilaf ettiğiniz şeyleri elbette açıklayacaktır. Mücahid Rahimullah bu ayet-i şöyle izah ediyor. Cahiliye döneminde insanlar birbirleriyle anlaşma yapıp taraftarlar edinirlerdi. Anlaşmayı yaptıktan sonra kendileriyle anlaşma yaptıkları topluluklardan daha güçlü ve sayıca da daha çok olanlarını bulunca, öncekilerle olan anlaşmalarını bozup, o güçlü ve sayıca daha çok olanlarla anlaşma yaparlardı. Böylece kendileriyle daha önce anlaşma yaptıkları insanları Allah'a söz verdikleri halde aldatmış olurlardı allah Teala onların bu hallerini ipliği iyice erdikten sonra onu tekrar çözen kadının haline benzetmiş ve Müslümanlara yaptıkları anlaşmayı başkalarına yaranmak için bozmamalarını emretmiştir. Bunu taberi rivayet eder. Müslümanların harp halinde olmayan kafirlerden birine bedenine vurarak, öldürerek veya başka bir şekilde saldırması haramdır. Nitekim Bukhari Abdullah bin Amr radıyallahu merfan şu hadisi rivayet etmiştir. Kim bir anlaşmalı kafiri öldürürse cennetin kokusunu alamaz. Halbuki cennetin kokusu 40 senelik mesafeden duyulur. Bunu Bukhari rivayet etmiştir. Hişam bin Hakim bin Hizam, Şam'daki nabıtalara, nabatilere, kıptiler denilen kimseler, nabatlılara uğrayıp onları güneşte ayakta bekletirdiklerini gördü. Mesele nedir diye sorunca cizyeyi vermediler. Dediler, dedi ki, Şehadet ederim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu duydum. Muhakkak ki Allah dünyada insanlara azap edenlere azap eder. Bunu Müslüm rivayet etmiştir. Yani cizeyi vermeyen topluluk, kitab bir topluluk. Cizeyi vermemişler de güneşte bekleterek azap ediyorlar. Yani kafir olmalarına rağmen onlara azap edilmesine karşı hakim nizam Allah Resulü'nün bu hadisini getiriyor. Çünkü hadiste... Müslümanlara demiyor da umumen insanlara azap etme. İyi zikrediyor. İmam Ahmet ve Nesai Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in asabından birinden rivayet ediyor. Allah Resulü aleyhisselatü şöyle buyurdu. Zimmet ehlinden birini öldüren cennetin kokusunu dahi alamaz. Bu tehlikeli bir şey. Yani yukarıda da geçti bu i̇bn Amr rivayetinde. Yani 40 senelik mesafeden duyulmasına rağmen cennetin kokusu bu cennetin kokusunu alamaz. Yani bu e nifaktan kaynaklanan bir şey olabilir yani. Müslümanın harbi olmayan kafirlerden birini alışverişte aldatması veya haksız yeri mallarından bir şey almaz haramdır ve onlara emanetlerini iade etmesi vaciptir. Mesela bugünlerde şey yapıyorlar, kendileriyle fiili olarak harp halinde olunmayan kafirlerden mesela kaçak Windows kullananlar var veya bazı yazılım programlarını kaçak kullananlar var. E bunlar caiz değildir. Ancak harp halinde olunursa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 Iraki ve Sehabi isnadın kuvvetli olduğunu söylemişler. Şeyh Elbant de birçok şahitlerini zikrederek siyaset sahiha da sahih olduğunu belirtiyor. Müslümanın harbi olmayan kâfirlerden birini sözle kötülemesi, onlara yalan söylemesi haramdır. Zira Allah Teala'nın şu kavli geneldir: İnsanlara iyi söz, güzel söz söyleyin. Bakara 83. ayet. Hatta onlara yumuşak söz söylemesi, onunla sevgi ishari olmayacak şekilde ve onlara zillet gösterip, yani bir nevi yazcılık gibi olmayıp, onları Müslümana tercih etmeyecek şekilde bütün güzel ahlaklar ile muhatap olması gerekir. Karafi, zimet eline iyilik ile onlara sevgi kaidesi arasındaki farkı açıklarken şöyle demiştir. Yani iyilik yapabilirsin ama sevgi gösteremezsin. İçten sevgi olmaksızın emredilen yumuşaklık, zayıflarına rıfk ile davranmak, Fakirlerinin ihtiyaçlarını gidermek, açlarını doyurmak, çıplaklarını giydirmek, onlara korku ve zillet yoluyla değil, lütuf ve merhamet yoluyla yumuşak söz söylemek, komşuluklarında verdikleri ezaları izale etmeye yetecek güç bulunduğu halde, onlara korku ve saygıdan değil, lütuf olarak eziyetlerine tahammül etmek, onların hidayeti ve sadet ehlinden olmalar için dua etmek, dinleri ve dünyalarıyla ilgili bütün meselelerine nasihat etmek, biri onlara eziyet ettiğinde kıyaplarında onları korumak, mallarını, ailelerini, ırzlarını ve bütün hukuk ve masratlarını korumak, onlardan zulmün giderilmesinde ve haklarının onlara ulaştırılmasına yardım etmek, düşmanına en üstünden en düşüğüne bütün iyilikler yapmak, bütün bunlar üstün ahlaktandır. Bunu El Furok kitabında e, zikretmiştir. Suud'daki daimi fetva komisyonunda fetvasında bununla fetva vermişlerdir. Sakalına düğüm atan bizden değildir. Rüveyfi radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Rüveyfi benden sonra belki uzun zaman yaşarsın. İnsanlara şöyle bildir. Kim sakalına düğümler atarsa, nazarlık gibi şeyler takarsa, hayvan tezeyi ve kemik ile tahrirlenirse, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ondan beridir. Bunu Ebu Davud, Nesai, Ahmet bin Amber, Taberani ve daha başkalar, sahibi isnaflar rivayet ediyorlar. Sakala düğüm atmak savaşta büyüklenen ve kendini beğenenlerin yaptığı bir adetmiş o zamanlar. Saç ve sakala müsle yapan bizden değildir. Müsle savaşta öldürülen düşmanların organlarını kesmektir. Tavsâîmullah'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Saç ve sakala müslü yapan bizden değildir." Bu mürseldir, isnadı hasendir. Tavus'a kadar ulaşan isnadı hasendir. E, müslü hakkında mütevatir hadisler vardır. Fakat bizden değildir lafzıyla işte bu mürsel tarık geldiği için bunu zikrediyoruz. İbn Abbas radıyallahnudan Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu: "Saç ve sakala müslü yapanın Allah katında nasibi yoktur." Yani kafir bir düşmanı dahi öldürdüğünde onun saç ve sakalını keserek bile, yani bu da müsleğe dahil. Memmeslele bir şar diye geliyor rivayette. Evet. Yani kişinin saçını ve sakalını kesmek onun organını kesmek gibidir. Yani bu ne demek? Müslümanın sakalı bir organı gibidir. Evet. Bunu Hasen-i Gayr-i Birisnat'ta rivayet etmiştir. Abdullah bin Yezid el-Ensar radıyallahu anh şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gasp yapmaktan ve müsleden yasakladı. Semura ve İmran bin Husayn radıyallanmadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize sadakayı emretmediği ve müsleyi yasaklamadı bir hutbe vermemiştir. Yani hiçbir hutbe vermesin ki bize sadakayı emretmiş olmasın, müsleden yasaklamasın. Yani her hutbesinde bunları yapardı diyor. Bunu Sahip-i Ahmet, İbn-i İbban, Ebu Davud, Hakim ve daha başkaları rivayet etmiştir. i̇bn Asakir, Ömer bin Abdülaziz Rahimullah'tan şöyle dediğini rivayet etmiştir. Sakalın tıraş edilmesi müsledir ve muhakkak ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müsleden yasaklamıştır. i̇bn Hazm Rahimullah, Meratibul İcmada şöyle demiştir. Sakalın tamamen tıraş edilmesinin caiz olmayan bir müsle olduğunda ittifak edilmiştir. Sakalın tamamen tıraş edilmesinin müsle olduğunda, yani bunun caiz olmanda ittifak edilmiştir. Yani bu icma edilen şeyler arasında. Bazı alimler sakalın kesilmesinde mübalağeyden müsle saymış, bazıları da bıyıkların kökten tıraş edilmesini müsle saymışlardır. Yani bıyığı komple kazımayı bazıları müsle saymışlardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bıyığın kısaltılmasını, sakalın ise serbest bırakılmasını emrediyor. Ateşle azap eden haddi aşanlardandır. Abdullah bin Mesud radiyallahu anh'ten, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikteyken yakılmış bir karınca yuvası gördük. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hiçbir beşerin Allah azze ve celle'nin azabıyla azap etmeye hakkı yoktur. Ahmet Nesai-i Kübrada ve Abdülrezzak ve Taberani sahip isnatta rivayet etmişler. Bu umum bir lafız. Yani Allah'ın azabıyla azap etmek, burada ateşi kastediyorlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Yani bir sinek yakmak bile olsa e, bu geneldir. Bu sebeple işte sinek yakıcı cihazlar falan satıyorlar şimdi. Bundan kaçınmak lazım. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Filan ile filan kişiyi yakmamızı, yakmanızı emretmiştim. Ateşle Allah azap eder. Bunun için onlar bulursanız sadece öldürün. Bunu Bukhari, Tirmizi Ahmet rivayet etmişlerdir. Yani daha önce yakmaya emretmiş Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sonra bunu eskedeleyerek sadece öldürün diyor. Ateşle ancak Allah azap eder. İkrime dedi ki, Ali radıyallahu anh'a bir zındık topluluğu kitaplarıyla birlikte getirildi. Bu zındık topluluk i̇bn Sebe ve ona tabi olanlardır. Yani Ali radıyallahu anh'a işte sen olsun. Kimim ben diyor, olsun sen o diyor. Kimim? Yani sen Allah'ın ta kendisisin diyor. Ali radıyallahu an onun ölümüne ferman veriyor. Abdullah ibn Seb oradan kaçıyor. Fitnelerine daha başka yerde devam ediyor. Allahu alem o topluluk kitaplarla birlikte getirildi. Ali radıyallan bir ateş yakılmasını emretti ve ateş gürleştirildi. Sonra bu kişileri kitaplarıyla birlikte yaktırdı. Bu haber İbn Abbas radıyallanmaya ulaşınca ben olsaydım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bundan yasaklamasından dolayı onları yakmazdım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim dinini değiştirirse onu öldürün buyurduğu gibi onlar öldürüldüm. Yani bu zındık topluluk e, İslam ehli içerisindeyken münafıklardı. Ayrı bir topluluk olarak yani İslam cemaatinden ayrılarak ayrı bir topluluk oldular. Bu şekilde zındıklıkları küfür yani aç, aleni müftetliğe dönüştü. Bu sebeple onlar öldürüldüler. Kim dinini değiştirirse onu öldürün diyor Allah Resulü'l-i Zira Allah Resulü, Allah'ın azabıyla azap etmeyin buyurdu demiştir. Bunu da Ebu Davud Ahmet ve Darik Kutni sahip isnatla rivayet etmişlerdir. Evet, kısa bir bölüm daha, daha. geçelim bugün. Feraiz kitabı. Kadınlara miras vermeyenler veya bu konuda kadın ile erkeği eşit sayanlar cahiliye ehline benzer. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Nisa 11. ayetinde. Çocuklarınızın mirastaki durumu hakkında Allah size şöyle emir buyuruyor. Erkeğe iki dişinin hissesi kadardır. İbn-i Kesir bu ayetin tesirinde şöyle demiştir. Onlar hakkında adaletli davranmanızı emrediyor. Zira cahiliye devri halkı mirastan tamamını erkeklere bırakır, kadınlara hiçbir şey vermezlerdi. Yani cahiliyede kadınlara mirastan hiç pay verilmezlerdi. İslam'da Erkeğin yarısı kadar pay verildi ve bu adalettir. Allah adaleti emreder. Şimdi demek ki adalet eşitlik değildir her yerde. Adalet herkese hakkı olanı vermektir. E, bu da eşitlik şeklinde olmayabilir. Kimin fazla hak eder, ise az hak eder. E, eğer böyle bir durumda, yani hak edenlerin fazla olduğu, az olduğu bir ortamda eşit muamele yapılırsa bu zulümdür. Adalet değildir. Cahiliye devri, halkın mirasını tamamını erkeklere bırakırdı. Kadınlara bir şey vermezdi. Mirasta hakkı olma bakımından Allah Teala aralarında iştiliği emretmiş. Ancak iki sınıf arasında fark gözeterek erkeğe iki dişinin hissesini vermiştir. Zira erkek nafaka, külfet zahmetinden dolayı daha muhtaçtır. Erkek ticaret ve kazanç meşakkatleriyle boğuşmak zorundadır. O halde kadının aldığının iki mislinin ona verilmesi uygun olacaktır. Halen de bu cahiliye e, taasubu, adetleri toplum içerisinde mevcut işte kız çocuğunu mirastan e, mahrum edebilmek için, düşürebilmek için çeşitli dalavereler yaparlar. E, Allah Azze ve Celle e, bunu yasaklamıştır. Yani bu ayet bu şekilde olmasını emrediyor. Veya cahiliye kadınlarından bazı da feminizm taraftarı olan, feminizm dinine mensup olan kadınlar da işte mevcut düzenin kanunlarını e, alet ederek mahkemeye başvurursa bunlar da tağuta muhakeme olmuş olurlar. E, yani eşitlik talep ederlerse yani erkeğe ne pay veriliyorsa biz de aynı eşit payı alalım diye mahkemeye başvururlarsa, bu tağutun hükmüne müracaat etmek olur. Bu münafıklıktır. Kadınlara zoraki varis olanlar cahiliye ehline benzer. İbn Abbas radyalanma şöyle demiştir. Cahiliye devrinde bir kadının kocası öldüğünde bir adam gelip kadının üzerine bir elbise atar ve o kadına evlenmeye en layık aday o kişi olurdu. Bunun üzerine şu ayet inmiştir. Ey iman edenler, kadınlara zorla varis olmaya kalkmanız size helal değildir. Nisa 19. ayet. Bunu Hasan Rıslat'ta Taberi rivayet etmiştir. Mirasçı yapmak için başkasından hamile olan hanımıyla ilişkiye giren lanetlenmiştir. Ebu Derdar radiyallahu anh'tan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir çadırın kapısında veya yanında doğum yaklaşmış bir kadın gördü ve şöyle buyurdu. Herhalde bu kadının sahibi onunla hamile olduğu halde ilişkide bulunmak istiyor. Asap evet dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Vallahi içinden bu adama kendisiyle beraber kabrine gelecek bir lanet okumak geçiyor. Bu adam ondan doğacak çocuğu nasıl miras çıkılacak? Halbuki bu iffana helal olmaz. O çocuğu nasıl hizmetinde kullanacak? Halbuki bu da ona caiz değildir. Bunu Müslim, Ahmet, Ebu Davut ve Hakim rivayet etmişlerdir. Yani kişi evlendiğinde kadın hamiledir başkasından. Fakat bu evlenen adam o hamilelikten doğacak çocuğu kendi nesebine katıp, kendi çocuğu gibi muamil etmek ve varisi kılmak için bu hamilelik esnasında ilişki kurar. İşte Allah Resulü'nün... Işte Kabrinde dahi kendisini bırakmayacak bir lanet okumayı isterdim dediği çirkinlik bu. Bu cahiliye işlerinde ve lanetlenmiştir. Müslüman kafire, kafirde Müslümana varis olamaz. Usame radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslüman kafire, kafirde Müslümana varis olamaz. Bunu Bukhari müslim rivayet etmişlerdir. Muhammed bin el-Eş'as radıyallahu anh'ın Yahudi ya da Hristiyan olan halası vefat etti. Durumu Ömer radıyallahu anlatıp ona kim varis olabilir diye sordu. Ömer radıyallahu anh, ona kendi dininden olanlar varis olur şeklinde cevap verdi. Daha sonra Osman'a gelip o da aynı soruyu sorunca Osman şöyle dedi. Ömer'in sana ona kendi dininden olanlar varis olur dediğini unuttuğumu mu sanıyorsun dedi. Yani bu fetva değişmeyecek. Bunu sahih olarak nefkuf olarak Malik İbni Ebişe ve Beyhaki İbni Sakir rivayet etmişleridir. Yani bugün e, Hanefi mezhebi bu hadise muhalefet etmekte. Yani kafiri Müslümana, müslüman kafire varis kılmaktadırlar. Estağfurullah. E, kafiri Müslümana değil de Müslümanın kafire varis olabileceğini e, hükmetmektedir Hanefi mezhebinde. Bu konuda da Ebu Davud'da Muaz bin Cebel gelen zayıf bir rivayet var. Ona dayanırlar. İsnadı zayıftır o rivayetin. Bir de şu hadisi teyir ederler. İslam üstün gelir ona üstün gelinmez. Yani bu hadis üzerinden akıl üreterek şöyle bir yorum yapıyorlar. Yani kişi mesela babası, annesi kafir. Kafir olarak ölüyor. Bu Müslüman varis. Eğer bundan varis olursa ona üstün gelinmiş olacak. Ama İslam'a üstün gelinmez eğer Müslüman ölür, onun kafir olan çocuğu buna varis olmaya kalkarsa, o işte Müslümana üstün gelmeye kalkmış olur, ona üstün gelmez diye böyle aklı oyunlara girerler. Halbuki buna gerek yoktur. İslam üstün gelir, ona üstün gelinmez. Hadisi başka bir konuda, başka bir yerde söylenmiştir. Evet, ifade umumdur. Fakat burada özel bir hüküm var. Müslüman kafire, kafirde Müslümana varis olamaz. Sahabenin uygulaması da bu şekildedir. Yani işte Hristiyan birisi halası vefat etmiş, ona varis olabilir. Müslümanların yerine lehine kullanabilirdi bu malı. Ama bu hadisle Ömer radıyallahu anh karşı çıkmıştır, varis kılmamıştır onu. Ona ancak kendi dininden olanlar varis olur diye. Burada diğer bir sapmaya da işaret etmek lazım. Haris el-Muhasibi, Allah rahmet eylesin. Babası kaderiydi onun, mutezile kaderi yedeniydi ve babası öldüğünde ona varis olmamıştır. Bu hadisi delil getirmiştir. İki ayrı dinden olan kimse varis olamaz diye onun mirasını reddetmiştir. Mutezile ve buna benzer sapık fırkalar en fazla, eğer küfürleri sabit olmuşsa münafık konumunda olurlar. Dolayısıyla bunların varis olması söz konusudur. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam münafıkları müminlere, müminleri münafıklara varis kılıyordu. Yani bu konuda sahabe döneminde hiçbir problem yoktu. Yani münafık oldu. Bilinen kimselerin dahi veraset durumu cariydi aralarında. Yani münafık Müslümanlarla evlenir, Müslüman kadınlarla evlenir veya Müslüman erkek münafıkların kadınlarıyla evlenir. Bu konuda şer'i bir sınırlama gelmemiştir. Bu sebeple kendisinin Müslüman olduğunu iddia eden, fakat aslen zındık olan, küfür akidelerini gizleyen veyahut da bidat fırkaları şeklinde zuhur ettiren kimselerde bu hüküm uygulanmaz. Bu ancak alenen, İslam dininden çıkmış, iddia etmiş veya başka dinlere mensup olan kimseler hakkındadır. Allah izin verirse, edep ve Ahlak kitabına bir sonraki derste devam edeceğiz. Bugünlük burada bırakalım. Hocam bu Ali Radyo'larının Evet. Evet. Muhtemelen. Bu yüzden... Tamam. Her sahabe her hadisi bilmiyordu. Yani sahabelerden bazı hadislere muhalefet ettikleri şekline gelen rivayetler buna yorumlanır. Yoksa Allah onları temize çekmiştir. Onlar bile bile Allah Resulü'ne gelen bir hadise muhalefet etmezler. Evet. Subhanekallah ve bihamdik ve eşhedü en la ilaha illallah tevhideke la şerikeleke <Sessizlik> ve estağfiruke ve töbûleke.